İnsan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gelip geçti ki o vakit o anılmaya değer bir şey bile değildi. Hakikat biz insanı birbiriyle karışık bir damla sudan yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu işitici, görücü yaptık. Gerçek biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun o, ister nankör kafir. Hakikat biz kafirler için zincirler, kağlar alevlendirilmiş bir ateş hazırladık. Şüphe yok ki iyiler kafur katılmış dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki onu ancak Allah'ın veli kulları içerler. Onu nereye isterlerse kolayca, Akıtırlar, fışkırtırlar. Onlar adağını yerine getirirlerdi. Şerri yaygın ve salgın olan günden korkarlardı. Yemeğe olan sevgilerine ve iştihalarına rağmen yoksulu, yetimi, esiri doyururlardı. Biz size ancak Allah'ın yüzü suyu için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılığı ne de bir teşekkür istemeyiz. Çünkü biz asık suratlı, Çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. İşte bundan dolayı Allah bugünün şerrinden onları korumuş, yüzlerine bir güzellik, yüreklerine bir sevinç vermiş. Sabrettiklerine mukabil onları cennetle, ipekle mükafatlandırmıştır. Oraya girin hepiniz, içinde tahtlar üzerine yaslama, Bahtiyarlar olarak orada ne bir güneş ne de bir zemheri görmeyerek ve gölgeleri onlara yakın, meyveleri de emirlerine her an ve her suretle boyun eğdirilmiş olarak onlara gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Evet, gümüşten yaratılmış billurlar ki miktarını sakiler tayin etmişlerdir orada. Onlara katkısı zencefil olan dolu kadeh de içilir. Zencefil orada bir pınardır. Selsebil adı verilir ona. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada herhangi bir yeri gördüğün zaman büyük bir nimet, bol bir ihtişam ve saltanat görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara her temiz bir içecek içirecektir. Bütün bu nimetler şüphe yok ki sizin için bir mükafattır. Sayiniz meşkur olmuştur. Hakikat Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz artık Rabbinin hükmüne rıza ile sabre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 mafzallarını, uzuvlarını da biz pekiştirdik. Dilediğimiz vakit yine onları yaratılışla tıpkı kendileri gibi yerine getiririz. Şüphesiz ki bu sure de bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Bununla beraber Allah dilemeyince siz bunu dileyemezsiniz. Çünkü Allah hakkıyla bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi dilerse rahmetine sokar. Zalimlere gelince onlar için elen verici bir azap hazırlamıştır o.